Elhamdülillâhillezî hedâne âli hâdâ ve mâkûnnâ al-nehterîyelevlâne dâne âllâh. Ve mâ tevfîkîmü'at-ı sâmi illâ billâh. Lekâd cââet rüsûl-ü Rabbinâ Muhammed, Allahümme salli. Sallû alâ kulûbina Muhammed, Allahümme salli. Sallû alâ şefî Muhammed, Allahümme salli محمد المعالي آلي وصحبه صلى وسلم اعوذ بالله الشبيب العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك من امزات الله الله الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم Allah Teala ve Teccadess Hazretleri bize sadıklarla, özü sözü doğru olanlarla, salih kullarla birlikte olmamızı emrediyor. Bizler de bu emre imtisalen şu anda sadık olduklarını düşündüğümüz ve sadık olduklarına husuz zannettiğimiz Müslüman cemaatiyle bir arada bulunuyoruz Elhamdülillah Rabbimizin emirlerinden Bir emri daha Yerine getirmeye niyet edelim Her derslerde size Farklı farklı niyetler Açlıyorum Yani bir niyetinizde ne olsun Rabbimiz emrediyor sadıklarla beraber olun Bu sadıklar Nerede bolca bulunur Meyhanede mi Daha fazla olur Efendim spor salonunda mı daha fazla olur? Ondan sonra film sinemada da mı daha fazla olur? Yoksa böyle ilim meclislerinde mi daha fazla olur? Ha biz burada ben sadık adamım. Sen sadık adamsından bahsetmiyoruz. Genelimizi baz alıyoruz. Cemaatin geneli itibarıyla namaz cemaati, Kur'an dinleyen cemaat, ayet hadis okunan mecliste oturan cemaat, buralara gelen cemaat genel itibariyle kimlerdendir? Sadıklardandır. İnşallah biz de sadıklarla birlikte olun emrine imtisalen burada bulunuyoruz. Allah Teala bizi sadıklardan ayırmasın, Amin. yalancılardan eylemesin Amin. ve sadıkların meclislerine devam ede ede sonumuzu sıddıklara ilhak eylese. Amin. Çünkü insan doğru düşünür, doğru inanır, doğru konuşur, doğrularla birlikte oturur kalkar ise... Ve yalan yanlış da konuşmaz ise inşallah sonda sıddık olur. Ya, Rasulullah öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bir sıdkı Doğruluktan ayrılmayın. Fe inne sıdkı yehdîylel biri Doğruluk nereye götürür? İyi amellere götürür. Ve inne el birra cenneti İyi amellere devam etmek nereye götürür? Cennete götürür. Bu cennet ne zaman? İşte ölen, ya cennete gidiyor? diye cehenneme gidiyor. Ölüm ne zaman? Her an olabilir. O zaman bu veresiye bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Her an başımıza gelebilecek bir şey. Ve inne racule le yasluku hatta yuktabu Allah sıddika. Bir adam doğru, doğru konuşmaya devam eder de neticede Allah'ın ne yazılır? Sıddık yazılır. Yani dost doğru adam inşallah peygamberlerden sonra en yüksek makam kimlere aittir? Sıddıklara aittir. Sıddık nasıl olunur? Sadıklarla birlikte olursan olur. Yalan konuşan, yanlış inanan, batıl itikadı olan insanlarla otursan, kalksan, onları dinlesen, konuşsan, sohbet etsen hiç sıddık olma imkan ihtimalin var mı? Çünkü neden? Öküzün altında buzak beklediğinde kıyamete kadar doğurmaz. Sen de havana alırsın. Çünkü yerinde aramıyorsun ki. Buzağı nerede bekleyeceksin? İneğin altında bekleyeceksin. Sen şimdi sıtlık olayım dersen, sahte dinlersen nasıl olacaksın? Yalan konuşanı dinlersen, ayet hadise yanlış mana veren bir adamı dinlersen, velevki hoca olsun. velevki hoca olsun, hocayım diyen bu kadar adam var ama ayet hadise yanlış mana veriyor. E bu adam batıl. E sen batılda nasıl sadık olacaksın? Onun için yekum vel ve aman yalandan. Sakının yani bir de yalan Allah adına yalan bir de. Peygamber adına yalan. Haşa kelle. Bu hepten acayip bir şey yani. Çünkü bir ayete yanlış mana verdiği halde, bile bile bildiği halde yanlış mana veren, Allah adına ne söylemiş oluyor? Yalan söylemiş Allah Teala buyuruyor ki, Efendim, Yecüc Mecüc vardır. E, efendim, onlar Settin arkasındadır. E, diyor, Adam da kalkmış, ne diyor? Öyle belli bir yerleri yoktur, her taraftaki teröristler yecüc mecüc'dür diyor. Bunu nerede diyor? Gazetede dese bir şey demeyeceğim. Bunu Kur'an mealinde diyor. E bunu yani Allah adına diyor, Allah'ın ayetiyle birlikte söylüyor. Ne yaptı bu şimdi? Yalan söyledi. Ama kimin adına söyledi bu yalan? Allah adına söyledi. E şimdi bu yalandan sakının demek, yalancıdan haydi haydi sakının demek değil mi? Ve inel kedibe يهدي الى الفجور ve inel fujur يهدي الى النار yalan adamı bütün kötülüklere sevk eder kötülükler günahlar adamı ateşe iletir ve innel racul lekdibe hatta yektab inde Allah keddaba kazip yalancı demek kezzap çok yalancı müseylemetül keddap sahtekar peygamberim diyen sahtekar için adın lakabı kezzab idi onun için Demek ki bir adam yalan söyleye, söyleye, söyleye, neticede Allah katında defterde kaydı nasıl geçer? Kezzap, sahtekar, yalancı diye geçer. Onun için bizler inşallah sadıklarla beraber oluyoruz ki doğruluğu şiar edinelim. Doğru konuşmayı şiar edinelim. Doğru inançtan, doğru amelden, doğru sözden manadan, doğru manadan ayrılmayalım. Ve bu da bizi ne yapsın? İyi amellere sevk etsin. Ve o da bizi cennete sevk etsin. Ve Allah indinde kaydımız sıttık geçsin inşallah. Buralara gelmelek o o yolun inşallah efendim hidayetin güzergahıdır Allah Teala yoldan ayırmasın. Ay. Ani bin Abbas rolü Allah Habib Zeyn Hazretlerinin kitabından okuyorum size her dersin başında bir iki hadis şerif bu cemaatlere gelmenin bereketi ve ilim meclislerine iştirakin fazileti hakkında bir teşvik olsun diye inşallah. Ama zaten şu anda tabii geliyorsunuz Allah razı olsun ama bazı kere maniler çıkıyor herkesin başına. O manileri de Rabbim bertaraf eylesin. Amin. Onlarda da hesabınızı güzel yapmanız için tercihinizi ne taraftan yana koyacağınızda e, bu meclislerin bu yolun tercihi ağır bassın için bunları okuyoruz dede Bu rivayetlerin biri kafanızdan çıksa öbürü kalıyor. E, üçü çıksa biri kalıyor. Ve böylece adam... İşte misafir gelecek, misafirliğe mi gideyim, şunu mu yiyeyim, bunu mu içeyim, diziyi mi seyredeyim, maçı mı seyredeyim derken bir tercih yapmaya kalksa, e, bir ilim kafasında bir bilgi olacak ki hakkı ve hayrı ona tercih ettirsin. İlmi olmadığı zaman nefis ne yapıyor ona? En ufak bir sudan bahaneyle alıyor götürüyor başka tarafa. i̇bn Abbas hadisinde radıyallahu anh'ıma dedim ki, demek kendisi şu hal ediyor. Ya Resulallah, eyyücü lesâine hayr Bizim meclis arkadaşlarımız var. Meclis arkadaşları ne demek? Biz şimdi burada neyiz birbirimizin meclis arkadaşı? Şimdi televizyonla oturan orada seyrettiği programlardaki oyuncuların veya sunucuların veya kimlerin efendim neleri meclis arkadaşlar? Illaki böyle karşılıklı oturup aynı mecliste oturmak şartı yok. Kimi dinliyorsa, kimi izliyorsa, kiminle oturuyorsa yani onu takip ediyorsa onun meclis arkadaşı sayılır. Rabıta da mesela. Tarikat-ı Aliye'de ne var? Rabıta var. E, erbabı bilir. E şimdi bu da ne yapıyor? Mürşidini düşünüyor. Mürşidi yanında mı? Değil. Ama onu nerede düşünüyor? Yanda düşünüyor. Ne oldu o onun nesi oldu? He? Meclis arkadaşı. Çünkü neden? Gönül neredeyse sen orada muteversen. Şimdi biriniz burada otururken hiç burayı düşünmese, benim konuştuklarımdan bir şey anlamasa da Aklı fikri şimdi sinemada olsa Allah onu nerede yazıyor? Sinemada yazıyor. Çünkü esas insan kimdir? Ruhtur. E efendim, insanda muteber olan neresidir? Kalptir. efendi babamız Hacı Halil Efendi Hazretleri ne buyururdu? Kalbin neredeyse sen oradan mutebersin evladım. Yani kalp neredeyse seni orada yazarlar. Zaten sen de nereden etkilenirsin? Bedeninin olduğu yerden değil, kalbinin olduğu yerden etkilenirsin. Etki alanı, çekim alanı, Kalp ve ruhla irtibatlıdır. Bedenle alakalı değildir. Bundan dolayı İttekullah Allah'tan sakının, haramdan sakının, kötülerden sakının ve künümâs-sâdıkîn doğrularla beraber olun ayet-i kerimesinde Ubeydullah Ehrar Hazretleri Es-semerkandî, yatıyor büyük veli, bizim nakşi geçer. O zat bu ayeti ne yapmıştır? Rabutaya delil göstermiştir. Çünkü neden? Sadıklarla beraber olun. Herkesin nesi var? İşi var, gücü var. Eskiden şimdiki imkanlar da yok idi. Bir yere giden bir yerden bir yere ne kadar uzak uzun zamanda gelebiliyordu. Şimdi çoğunuzun arabası olmasa bu gece burada gelemezdiniz. Veya vasıtayla gelmeseniz. O zaman ne olacak? Ne yapıyor? Oturuyor huzur üzere bir Allah dostunun yanında olduğunu allah Teala'dan ona feyizler geldiğini, ondan ona yansıdığını diyelim düşünmek. Kısaca rabıta bu kadar bir şey anlayın. Bunu düşünmek ne olur diyor? Sadıklarla beraber olun ayetine dahil olur diyor. Bu Arar Hazretleri bunu söylüyor. reşahat Şerife kitabında. Biz bunu kendimiz uydurmuyoruz. Ha tabii ki beraber otursan, yanında otursan en iyisidir. Ama imkan bulamayana kolaylık nedir? Ruhani bağlantı kurulursa, yani onunla birlikte olduğunu düşünmek bile ne yapar? Meclis beraberliği sağlar. Çünkü allah, Allah ile beraber olun. E, Allah görmedik etmedik. E, şekilden münezzeh biz onunla nasıl beraber olacağız? Fe'illem tesleti'u feshabu ma'amen ya sahabu ma'Allah. Buna güç yetiremezseniz Allah ile beraber olanlarla beraber olun. İşte, Allah ile beraber olanla beraber olmak da kaç türlü? iki türlü. Bir cismani birliktelik yani şu oturmak böyle bir mecliste iki ruhani beraberlik yani manen onu düşünmek efendim onu Allah'ın feyizlerinin kaynağı olarak feyiz karargahı olarak düşünmek o da ne olur efendim manevi beraberlik olur. Hangisi daha tesirli olur? Manevi beraberlik mesela daha tesirli olur. Onun için İbn Abbas sordum diyor. Bizim meclis arkadaşlarımızın hangisi daha hayırlıdır? Yani kimlerle oturmamız, konuşmamız, görüşmemiz daha iyidir. Ne buyurdu? Men zekkerekum billahi ruyetu. Şimdi kimi gördüğünüz zaman onu görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa. Allah'ı hatırlatıyor ne demek? Kur'an'ı hatırlatıyor, zikri hatırlatıyor, ibadeti hatırlatıyor. Salihameli hatırlatıyor, bu demek. Allah'ı hatırlatması demek Allah'ın emirlerini. Çünkü bizim Allah ile direkt münasebetimiz düşünülemez yani. Dolayısıyla emirleridir, dinidir, peygamberidir, kitabıdır bunlar demektir. Kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa, yani hangi adamı gördüğün zaman Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, dinden, imandan, zikirden, ibadetten, duadan agah oluyorsun, uyanık oluyorsun, teşvik oluyorsun, bu hususta istekli oluyorsun, şuurlanıyorsun. Ha, Bunu sen bileceksin Dili olan konuşuyor Herkes konuşuyor Peki bu kadar konuşanlar içerisinde Kimin konuşması Sizin ilminizi artırıyorsa İlminizinden maksat ne? Yani din ilmi Ahiret ilmi İlmi nafidir Yani faydalı ilim Yani şimdi ölsen kabirde sana Yarayacak bilgidir Öbürleri burada kalacak Onlardan ne fayda olacak? Onlardan da zaruret miktarı herkes kendi işine helal, meşru işine e, efendim e, fayda olsun diye gereken bilgileri alır ama o mübaha girer. Mesela yani bir adam mühendis oldu. Mühendis oldu diye cennette özel bir derece var mı mühendisler makamı mesela? He? Yok. Ama şimdi mühendis olmak haram mıdır? Değil. Efendim Sevaplı bir iş midir? Faziletli amel midir? O da değil. Ha nedir bu mesela? Mubahtır. Mubahtır. Mubah ne demek? E o meslekten kazanacak, edecek, yiyecek, içecek. Ha onda da tabii çoluk çocuğuma geçim kaynağı olsun, helal rızıklanayım, haramdan uzak olayım falan. Niyetler devreye girerse onu da biraz neticesi itibariyle sevaba sokma durumu da olabilir. O ayrı bir şey. Ama biz burada hangi ilminizi artırırsa kastediliyor, dini ilminizi artırırsa. Yani şu anda ölsen Mutlaka ahirette sana yararı olacak kesin konuşabileceğimiz ilim, din ilmidir. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عِلْمُهُ Ve kimin ilmi, bilgisi size ahireti hatırlatıyorsa. Şimdi, herkeste bir ilim var, bir bilgi var, kime gidiyorsan konuşan insan çok bulursun. Fakat, o bilgisi senin neyini artırıyor? Adam öyle bir reklama giriyor ki mesela, araba reklamı Zengin hemen Şu arabayı alayım veya şu telefonu alayım diye Merak ediyor, fakirde hayıflanıyor, vay anasının neler var da param yok da falan Şimdi böyle bir konuşmacıya gitsen, ne oldu bundan şimdi? Yani Onun ilmi, onun bilgisi var Onun nutku, mantıkı, konuşması var Ama o konuşma, o ilim, o bilgi senin Ne hususta Efendim Seni artırıyor Dünyaya mail hususunda ise Bu hayırlı bir meclis arkadaşı Değil Kimin bilgisi o bilgiyi de tabi ne yapıyor ee, Dillen size anlatıyor O anlatımı ilmi ve anlatımı Sizi Ahirete Yaklaştırıyor Ve ahiret hususunda Kabirde neler olacak mahşerde neler olacak Cennette neler var cehennemde neler var Bunlar ahiret meseleleri Ha bu hususta kimin bilgisi size yarıyorsa en hayırlı meclis arkadaşınız onlardır Allah o meclislerde daim eylesin amin. amin efendim Habib Ahmed ibni Umar ibni Sümeyt radıyallahu anh bunlar Yemen ulemasındandırlar büyük meşayih var Yemen'de Allah ziyaretleri nasip eylesin amin. bir niyetimiz var bakalım ne zaman gerçekleşir o taraflara hiç gidemedik çok meşayih var Hud aleyhisselam da oradadır Kabri Hud aleyhisselamın kabri de oradadır ''Hayır ve şer, insana serpiştirilmiştir.'' diyor. ''El gayru ve şerru medriyum fil insan.'' Her insanda ne var? Hayır duygusu da var, şer duygusu da var. Melek ilhamı da var, şeytan vesvesesi de var ama her insanda var. ''Ve lâ İlla illâ bi'mukalatatîli gayri.'' Bu hayır ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. فَاِنْ خَالَطَ الْاَخْيَارَ ظَهْرَ مِنُ فَيْلُ خَيْرٍ İyilere karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. فَاِنْ خَالَطَ الْاَشْرَارَ kötülere karışırsa kötülerle bir araya gelirse ظهرَ مِنُ فِيْلُ شَرْ ondan kötü işler zuhur etmeye başlar. Onun için bu sevgiden geliyor. Abdullah İbni Alevi'l Haddad radıyallahu anh, buyuruyor. Bunu sanki şeyh mahiyetindedir. Hayırlı insanlarla karışıp görüşmek insanın kalbine hayır sevgisini eker ve iyi amele yardım eder. Şimdi insan bakıyor namaz kılanı görüyor. Kendi kılmasa bile ne yapıyor? Yani bak biz tembellik ediyoruz, kılamıyoruz, keşke kılsak diye bir sevgi geliyor içine. Ama mesela kötülerle Beraber olsa, devam içki içen, o da onları görüyor. İçmese bile yavaş yavaş Ya bunlar da içiyorlar, içiyorlar. ne anlıyorlar acaba biraz da biz anlasak falan. Bir neil başlıyor yani. Bir istek geliyor. Çünkü zaten eğer isteksizlik gelirse bir daha o adamlarla görüşmek hiç istemiyor. Ama karışıp görüşme devam ederse ne olacak mutlaka ki? O şer onu cezbedecek yani. gelbedecek. Şerlilerle Karışıp görüşmek de, oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Efendim Daham mühimi? men halat Bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer, kalkar ise kesinlikle onları sevmeye başlar. O toplum hayırlı olsun. Şerli olsun, bu fark etmez. Demek ki birlikte oturmak, bir araya gelmek, bir araya geldiğin kimseleri sevmenin sebebidir. Senin de meclislerine gittiğin insanlar hayırlı olurlarsa, sen onları seveceksin demektir. Efendim. وَالْمَرُمْ مَعْمَنَ حَبَّةً فِي الدُّنْيَا ve Fek kişi dünyada da ahirettede. Kimiyle beraber olacak? Sevdiğiyle beraber olacak. O zaman, allah Teala'dan niyazımız... ...bizi dünyada ahirette... ...hayırlı kullarıyla, salih ve sadık kullarıyla... ...hemdem eylesin... Amin. ...haşır neşireylesin, eylesin... Amin. ...meclislerine daim eylesin... Amin. ...sohbetlerine daim eylesin... ...ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette... ...ayırmasın, amin, amin, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi selle... ...dua dersiniz, amin derseniz... ...peşine salavat okuyun... ...çünkü o ne yapar duanın kabulüne sebep olur. Salavat-ı asla reddi olmadığı için. Nerede kitaplar ya? Kutsi vaaz biter. E getirdin de ben vaaz edeceğim ondan da. Hep bütün kitapları ezberim biliyorum. <gülüyor> kitap getirin diyorum onlar rafa koyuyor. Evet. Kitaba bakacağız. Hocanın hocası kitaptır. Efendi Hazret öyle buyurdu. Hocanın hocası kitap. Şimdi Efendim Ne dedik? Şimdi 54 farz. Bir de bundan sıranızı tutun. Kaçıncıda kaldık zaten? başında kaldık. İkinciyi biri yaptık. 54 farzın ikincisini okuyalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bitirmişsinizdir siz. Ameli de bitirmişsinizdir. Tabi. Hemen ölseniz hazırsınızdır. Tabi tabi ben tahmin ediyorum. Şimdi. Kardeş, biz vazifemize bakalım, boş konuşmalara bakmayalım. Şimdi haberler çarşaf çarşaf. Ergenekom, bilmem ne, 10. dalga, 11. geliyor, kimler gidecek, kimler içeri gidecek, tutuşanlar, sıkışanlar, bantlar, 6-7 sene evvelki konuşmalar, şu kurmuş, şu çözmüş, şu öldürmüş, şu gömmüş, orada silahını... Dinliyorum tabii, dinlemek de lazım. Bakıyorum bir din adamını öldüreceklermiş kim acaba merak ediyorum yani falan. falan ama hiç Ee Alevi dedelerini öldürecekse hemen koruma veriyorlar bize çıksa öyle bir dosya Aman gitsin derler ne koruma verelim şuna Tabii ya, Tabii kimin listede adı çıkarsa ona koruma versinler bu iyi bir şey Adam niye ölsün kimsenin ölmesini biz istemeyiz Ama velakin bizi görseler listede Görmemişten gelirler. Anlıyor musun? Böyle haberler dinle dinleyene haber çok. Sabaha kadar herkes bir kanaldan konuşuyor yani. <gülüyor> Lakin Allah Allah. Ne dünyaya faydası var ne ahirete faydası var. Yani şimdi diyorum ki yarın sabah sala veriliyor birimiz gitti. Mesela buna hiç derler mi Gergenekon'dan ki kaç kişi ge içeri alındı? Bunu memleket sorar mı ya? Ama 54 dört ikincisini sorar mı sormaz Niye? Çünkü farz Farz ne demek? Farz mecburi yapacağım bunu Yapayım mı yapmayayım mı diye bir hakkın Seçim hakkın Yok Şeyin dediği gibi Yahu dedi Kesme kıyahmet hoca Efendim oğlum Muziktir Eski hocalardan Komşusuna dedi ya dedi Minare yıkılsa evi yıkılacak dedi be Caminin komşususun. Seni hiç bir defa camide görmüyorum. O da ne dedi ona, "Henüz düşünmüyorum." dedi. Lan sana <gülüyor> evlenme mi teklif ettik de. Sen neyi düşünmüyorsun ya? Adama diyorsun ki 54 farz, kaçıncı kaçını yaptın, kaçını yapmadın? işime geleni yaptım veya ta hiç yapmadım. Ne ne diyor? Ne mecburiyetim var diyor. Ya ne mecburiyetim var diyor adam ya? 54 farzı bilmek zorunda mıyım diyor? Müslüman musun? Hemlem biçim. <gülüyor> ben o zaman bilmek zorundasın. Ben gidip Yahudi'ye dedim mi 54 farzı biliyor musun diye? Ben gidip bir Hristiyan'a, papaza dedim mi 54 farzı sordum mu? Size soruyorum. Müslüman mısınız diyorum. Müslümanız elhamdülillah. Tamam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki 54 farz sizi alakadar etmiyor mu? Farz bu ya. Farzı bilmek de nedir? Fardır. vacibi bilmek. Vaciptir. Sünneti bilmek. Müstehabı bilmek. Ha. Şimdi bu durumda farzı yapmak Farz, vacip yapmak vacip Peki bir şeyin farz ise Farzı iyiliği emredip kötülükten ne yetmek babında Farzı tebliğ etmek nedir? Farz, vacibi tebliğ etmek nedir? Vacip, sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnet Şimdi sarık sarmak sünnettir namaz kılarken Diyelim Şimdi bir adama desen ki namaza da böyle sarık mı kılarsan İşte yetmiş rekattan Daha fazla sevap alırsın Bunu demek nedir? Sünnettir. Çünkü sarık sünnet ya. Şimdi bunu demek farz olur mu? Olmaz. Çünkü sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnettir. Ama şimdi adam e, efendim namaz kılacak. E sen bu adama e, namaz farzdır bak kılman lazımdır demen senin nedir bu? Farz. farz. Peki namazı neyle kılacak? Abdest almadan? Kılamaz. E şimdi abdest o zaman ona abdesti de öğretmek. Abdest farzdır demekle de ne oldu? Farz. Kusül farzdır demekle de ne oldu? Farz. Çünkü onlarsız namaz olmaz. Çünkü bu 54 farz dediğin zaman hepsi hakkında ne var? Kur'an'da ayet var bir defa. Bir şeyin farz olması için Kur'an-ı Kerim'de ayet olacak. Bunların her birerlerinde Kur'an-ı Kerim'de ayet. Şimdi o zaman bu 54 farzı inşallah hepiniz bu kitap ben bunu zaten yazmadım. Bu kitabın aslı neydi? Osmanlıcaydı. Osmanlıca'da çok ağır kelimeler sizin anlamayacağınız dil olduğu için ben bunu latinceye çevirirken tercümeler yani sizin anlayacağınız dil yeni Türkçe'ye çevirerek çünkü bunu esas efendim kim? Bak ne yazmıştık buraya? Müellif yani bunu derleyen kim? Salahi Efendi Abdullah Salahi Efendi Hazretleri bu yakınlarda yatıyor bu büyük bir alimdir bu zat bunu derlemiş ama 54 farzı çıkaran kim? Hazreti Ali Efendimiz'den nakil geliyor. İlmin kapısı kim? Hz. Ali Efendimiz. O e, ondan kim nakiller yapıyor? Hep istiğfarları, işte kurtarıcı istiğfarlar. Alın okuyun dedikçe, Kurtarıcı istiğfarlar. Hasan-ı Basri Hazretleri kimden nakil yaptı o istiğfarları? Hz. Ali Efendimiz'den. 54 farzı kim nakli yaptı? Hasan-ı Basri Hazretleri. Yine Hasan-ı Basri Hazretleri 130 tane sahabi görmüştür. Ve e, Efendimiz ve sellem, süt oğludur. ...annelerimizden süt emmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri. Çok büyüktür o. Dolayısıyla bu ilimlerde de çok bize ne yapmıştır? Yol açmıştır. Bu 54 farzın tespitini... ...yani halifelerimizden kim öğrenmiş? Hasan-ı Basri Hazretleri. O da ne yapmış bunları? Bir araya getirmiş. Ee, bazı alimler de buna... ...şehler yazmışlar, izah getirmişler. Ee, her birinin altına bazı hadis-i şerifler... ...eklemişler. mesela anlaşılsın diye. Bu... Salih Efendi Hazretleri de Osmanlı zamanında epey sene evvel e, Ne yapmış? Bu 54 farzı güzel e, Arapçasından Osmanlıca olarak tercüme etmiş Biz de size yeni anlayacağınız dile bunu e, Çevirdik ki Öbür kelimelerde lügat bakmanız lazım Siz nerede lügat bakacaksınız? Zaten baksan bir kelimeyi ki anlamıyorsun Hemen kapatırsın kitabı Bir şey anlamadım ben bu kitabı Halbuki öyle yapmamak lazım Lügat bulunduracağın benim Arapça biliyorsan Türk, Osmanlıca Türkçe lügatı var mesela. Bir kelime Osmanlıca da olsa sen onu açsan Osmanlıca Türkçe lügatında bulursun. Ama biraz zor iş. Yani insanın vakti olması lazım, merağı olması lazım daha Türkçesi. Sizin çoğunuzda da bu merak. Yok, siz internete gireceksiniz. Yeni model bir cep telefonu çıkmış, 5 saat onu incelersiniz mesela. Ama şimdi orada bir kelime var anlamadım. İlk kitabı kapat. Ya niye kitabı kapatıyorsun? Aç bir lügat. Hiç lügatta işim yok. Ama biz de ne yapıyoruz? Bazı kelime yine anlamayacağınızı tahmin edersek yanına ne açıyoruz? O parantez niye yarıyor? İşte size lügat arama bulma zahmetinden kurtarmaya yarıyor. Yoksa o kelime sizi ne yapar? Sıkıntıya sokar. Yani tabi ayetlerde de yapıyoruz bunu. Hadis-i şeriflerde de yapıyoruz. Yazılan ilimlerde de yapıyoruz. Bu itibarla bu 54 farzı okumanız birincisi okumadan öğrenmeden amel etme imkanınız var mı? bilmediğin şeyin neresiyle amel edeceksin? o zaman bunu farz olduğuna göre yapmak farz mı? var? Hasan-ı Basri hazretlerinin kelamını en başa yazdık o burada kelamında ne diyor? bir mümin üzerine her şep ve ruzde bak ah şimdi her şep ve ruzde ne anladın e şimdi biz oraya ne yaptık işte bunu böyle yapmasaydık böyleydi kitap her şep ve Ruzde Parantez. Gece ve gündüzde. de. İşte o gece ve gündüzü koyduk. Değil mi? Şep ne demek? Farsça da. Gece demek. Ruz ne demek? He? Gündüz demek. Şimdi siz onları biliyorsunuz da mesela Mevlana'nın vefat gecesi ne deniyor? Şebi arus. O da, da telaffuzunuz yanlış yapıyorlardı. Arus Arapçadır. Şep farsçadır. Şep gece. Arus zifaf gecesi, düğün gecesi. O Allah ile vefat ettiği gece Rabbimle buluşacağım diye, yani bana matem tutmayın, efendim düğün gecem olsun, bayram gecem olsun demiş. Mübarek vasiyetinden mütevellit. Ne olmuş? O gece öyle e, Şebi'a Rus olarak kutlanıyor mesela. ruz ne demek? Farsça'da? He? Gündüz. Mesela diyorsunuz onu, diyorsunuz da ne dediğinizi bilmiyorsunuz ki. Ruzu u mahşerde diyorsunuz. Onu da ruzu mahşer demiyor. Huzuru mahşerde diyor. Onlar hep galattır. O galatları var ya bu milletin ayıklamak Allah. Sibiker olmuş o kadar da maaş alıyor. Bana ver o maaşı ben doğru konuşurum ya. Gidiyor orada konuşuyor diyor ki. Ordu diyor takayyuz anı. Ulan, teyakkuz. Teyakkuz uyanıklık. Gecen biri konuşuyor. Müreffeh edecek müferreh. Yani her tarafları galat. Bir de var tabi Osmanlıca, yani Türkçe'yi doğru konuşmak için Osmanlıca'yı iyi bilmek gerekir. Osmanlıca'dan neden mürekkeptir? Arapça'dan, Farsça'dan ve Türkçe'den. Osmanlı'nın içerisinde kaç dil var? Üç dil var. Bu üç dili iyi bilmeyen de Osmanlıca'yı da doğru okuyamaz, konuşamaz. Onun için o kadar galat konuşuluyor ki çok gülmemiz geliyor tabi. Birden de gülemiyorsun adam ne var ya nereme bir şey buldun zannetecek. Gülemiyoruz yani bazı meclislerde ama çok cehalet var. Bilmek lazım. E bilmiyorsan bilmediğin kelimeyi de ezbereden nakletmemek lazım. Şimdi, bir mümin üzerine her şey ve ruzde 54 farz vacip olur. Bunların muktezasıyla amet etmez ise asilerden olur. Ne demek bu? Her 24 saatte Her Müslümana Bak bak hem de öyle Ömrü boyunca bir kere rastlayanı yok yani Her 24 saatte Her Müslüman üzerine Kaç farz var? 54 farz var Bunları yapmayan ne olur? Allah'a isyan edenlerden olur E Allah'a isyan eden ne oldu? İblis oldu işte Ya Seyde et dedi etmedi ne oldu? İblis oldu Başka bir suçu var mıydı? Şeytanın başka bir suçu var mıydı? Yirmi bin sene meleklere hocalık etti, vaazlık etti. Zikirde, secdede falan hiçbir eksiği yok. He, ama burada ne var? Gökte, yerde secde etmedik bir karış yer bırakmadı iblis. Yani bu göklerin yerlerin tümü de yirmi bin sene devamlı ibadet edersen ne olur? Her karışta secden vaki olur o kadar secde ama ne zaman ki Allah ona Adem Aleyhisselam'a kıble olarak gösterdi. Yani bu buna yönel bana secde. Adem'e secde et geçiyor ama bunun manası nedir? Bunun manası Adem senin neyin olsun? Kıblen olsun demekti. Biz şimdi nereye dönerek kılıyoruz? Kâbe'ye dönüyoruz. Peki Kâbe'ye mi secde ediyoruz? Yok. Şimdi mesela kıble böyle. Bir adam kasten bilerek böyle namaza dursa ne olur? Kafir olur. Şimdi sana secde et dediler ama bir de nereye doğru dön diye onun da yönünü de söylediler. Sen şimdi kendi kafana göre ben nereye olsa dönerim diyemezsin ki. O kadar secde etti de Adem'e secde et yani buna dön secde ederken denildiği zaman da e ben ondan hayırlıyım niye ona dönüyorum? Deyip bu kadar fazilet, şeref, makam, mevki, mertebe, cennette, meleklerin hocalığı gibi bir şeyden mertebeden azledildi Allah muhafaza eylesin hep nefis ben hayırlıyım ben iyiyim ben üstünüm bu damar bu damar illeti iblis ene hayrun bedest ve in maraz der nefsi her mahluk hast mevlana meslevi İblisin iblisin hastalığı diyor ben daha hayırlıyım marazıydı benlik hastalığıydı ki bu hastalık zahir olmuştur her yaratığın içinde bu hastalıktan bir damar var horozu görür müsün? böyle horozlanır at böyle bir kafayı kaldırır her hayvanda bile o diklenme vardır ya. ben üstünüm tavus kuşunu seyret maşallah ya kabarı da şişer böyle ya. ha şimdi her hayvanda var bizde olmaması mümkün değil. değil çünkü biz insan esas canlı canlılar içinde hayvan ne demek aslında hayvan canlı demek Bak onu da mesela bilmediğinizden size hayvan diyene kızıyorsunuz. Bana hayvan diyene hiç kızmam. Çünkü el insan hayvanun natık diyor mantık kitaplarında. İnsanın tarifi nedir? İdrak sahibi canlı. Şimdi her canlıya ne denir? Hayvan denir. Hayvan. Ama insanın bir farkı vardır nedir? Müdriktir. Natık müdrik demek. İdrak edebilen, konuşabilen canlı. Değil mi? Ona göre diğer canlılarında hepsinde hayvan vardır. Peşinde mesela onun bir ayırıcı özelliği vardır. İnsan da hayvandır, canlıdır ama ayırıcı özelliği nedir? Nutkudur, yani idrakidir, anlayış gücüdür. O anlayış idrak gücü onu öbür canlılardan mümeyyiz vasfıdır, ayırıcı vasfıdır. Bu itibarla şimdi her canlının içerisinde onlar da varsa o canlılarda Efendim, diğer hayvanlarda, insanda da vardır. Bu ben üstünün meselesi. Çok acayip bir damardır. İşte tasavvufan için giriliyor, efendim tarikaten için giriliyor, çilehanelere niçin iniliyor? 40 gün, 40 gecekimş ile görüşmeden, konuşmadan oruçlar, riyazatlar falan çile çıkarılıyor. Çile de efendim 40 demek. Yani 40 gün çilehane, 40 gün ibadet yapılan yer. Bütün bunların sebebi ne? Benliği Ben üstünüm Duygusunu giderme Gayreti. Bunda tabi yolu Var o yoldan gidersen bu erir O yoldan gitmezsen daha da azar O yolundan gitmek lazım Çünkü yolundan gitmedin mi yaklaşayım Derken ne yaparsın? Uzaklaşırsın Adam şimdi hacca gidiyorum diye Türkistan'a doğru yola çıkmış Gidiyor gidiyor gidiyor yolda birisi rastladı Dedi ki nereye? Hacca Dedi ki ya Niye dedi sen beni haçtan engelliyorsun? Dedi gittiğin yol Türkistan'a çıkar dedi. He. Lentebluğel ka'betel al ya'e ya bedevi innet tarika <gülüyor> lezî temşi'ilel hüteni Ey bedevi sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın çünkü yolunda değilsin. Senin yolun huten Türkistan'da bir yer hütene çıkar. Dolayısıyla bunun farsçası da var. Efendi Hazretleri okur. Bunlar hep Efendi hazretlerin ilimleridir. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Üstadımız. Hep onun ilimleridir. Harca harca bitiremiyoruz. Y'ye bitiremiyoruz. Osmanlı'nın malı gibi bitiremediler kaç sene ya? Efendimizin ilimleri kıyamete kadar bitmez. Kıyamete kadar. Bütün bu ilimleri o anlattı yani. O duyuruyor. Tersem neresi Pekabe Arabi. İn rehki tu mirevi betürkistanest. Onu da Farsça okurdu böyle. Demek ki mesele ne? Tarikata da gireceğim diye girdim diye de benlik gider mi? Gitmez. Çünkü zaten en baştan bir havayla giriyor. Girdikten sonra o tarikata girmeyene hava atıyor. Sen zikir çekiyor musun bakayım? Adam diyor. Yok nasıl? Ben de günde beş bin Allah diyorum. Sen ne bozuk adamsın? Sen nece gafil adamsın? Hiç Allah demiyorsun. Dedim mi bittin sen. Sen tarikata girip de elli bin çekeceğine karşıdaki adama sen ne biçim adamsın? Dedin mi bittin sen. Çünkü bu işte maksat ne? Benliği Kaybetmek sen hemen ben Demeye başladın zaten Onun için Allah muhafaza Şimdi Bu 54 farzdan birisi bir emir ne mesela Secde Şimdi diyor ki Hasen-i Basri 54 farz 24 saatte her müminin üzerine farz Diyor mesela Bunları yapmayan yani 54'ü birden farz Bunları yapmayan ne olur Asilerden olur Bundan bir tanesi hangisi Secde. Bir tek bir tanesi secde. İblis nereden iblis oldu? He? Şu elli dördün biri olan secde emrini. Tabii kıble itibariyle. Secdeyi terk etmedi de kıble değişince iş. ha Meseleye bak şimdi. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ne tarafa yönelip kılıyordu? Meslek yönelik kılıyordu. Medine'ye de geldi. Öyle devam etti. Bir zaman birkaç ay Medine'de öyle devam etti. Sonra efendimiz ne istiyordu? İstiyordu Kabe'ye döndürülsem ama mevlane buyursa tabii ki. Ara sıra da böyle bakardı. Yani Cebrail Aleyhisselam geliyor mu o hususta Mevla'da buyuruyor. Kad nere teqalube fi'ssema senin yüzünün gökte dolaşıp durduğunu da görmüyor değiliz. Felenulle yenneke kıbleten terda. Seni ...memnun olacağın bir kıbleye çevireceğiz. فَوَلِّ وَجْهَكَ şatral الْمَسْجِدِ haram. Hadi yüzünü şimdi artık döndür. Mescid-i Haram'a doğru kıblen Mescid-i Haram olsun. Şu levhayı gösteriyorduk size. Buradaki mesela şeyde... ...Efendimiz Medine'ye ilk geldiğindeki bu surette... ...bunda nereye yönelik kıble? Mescid-i Aksani'ye yönelik bu, bu şeyde. İlk gelişinde birkaç aylar. Ondan sonra... ...Mescid-i Haram'a dön buyuruldu. Şimdi o zaman... Ne oldu? Münafıklar homurdandı. Yahudiler homurdandı. müşrikler Mekke'dekiler tabi büyük bir olay değil mi? Kiblerin dönmesi. Şimdi Kabe kimlerin medarı iftiharı? Yani şöyle diyelim, kimlerin geçim kaynağıydı o zaman? müşriklerin Kabe'ye gelenlerden yiyip içiyorlar Onun için Kabe putları da doldurmuşlar, fal bakıyorlar. Milleti soyuyorlar yani. Şimdi, Efendimiz Mescid-i e dönünce, müşrikler ne dedi? Dedi ki, a, -a hem İbrahim'in dinindenim diyor, hem de bu küble İbrahim'in, İbrahim'in küblesini bıraktı gitti. Dediler. Şimdi, Yahudiler ne diyor? O zaman, Yahudiler diyor ki, madem diyorlar, İbrahim'in dinindenim diyor, o zaman İbrahim, Mescid-i kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da da bulundu. Hep bütün peygamberlerin kıbleci. E bu niye buraya dönmüyor? Bizim kitapta böyle yazıyor diyorlar. Kimseye kendini beğendiremesin yani. Şimdi ne zaman ki Mescid-i Aksa'dan çevrildi Kabe'ye Mescid-i dön buyuruldu bu sefer Yahudiler Mescid-i Aksa'ya dönerken bak bizim dinimize uymuyor ama bizim kıblemize doğru kılıyor. Mescid-i Aksa onların ağlama duvarı var ya onların nesi? Kıblesi şimdi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru niye kılıyor? Mevla öyle emretti. O kafa yormaz mantık yok o işte Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Şimdi Yahudiler ne diyor? Bak bizim dinimize uymuyor ama kıblemize dönüyor yakında dinimize de döner. Öyle diyorlardı. Müşrikler e bu hem İbrahim'in dinindenim diyor. Niye İbrahim'in kıblesine dönmüyor? Muna affıklar bir şey yok onlar o zaman pek nasipleri yok. Ne zaman ki i Aram'a döndü, müşrikler sevindi ama yine Kabe parladı diye, kıble oldu diye. Fakat o zaman Kabe kimin elinde? Müşriklerin elinde. Fakat peşinden ne dediler? Bu Kabe'yi doğrulttu, kıbleyi doğrulttu. Yakında bizim putlara hürmete baslar. Onlar öyle sevinmeye başladı. Yahudiler çok uyuz oldular. Bu "Ne ya?" dediler. Bizim şimdi ama diyordunuz ki bizim dinimize uymuyor kıblemize uyuyor. Hadi şimdi uymuyor. Döndük ki. Ne dic? E niye bıraktı bizim kıbli? Onlar diyor. Münafıklar da bulanık suda balık avlamak. Derdindeler. Ortalık karıştı mı münafıklar devreye çıkar. Münafıklarda ne diyor? Şimdi münafık kim biliyor musun? Münafık kim biliyor musun? Münafık Resulullah'ın arkasında namaz kılanlar. Münafık ...lığı çok iyi tahlil etmek lazım. Yediğimiz kazıkların... ...yüzde sekseni münafıklardan geliyor. Münafıkları ben çok okudum, ettim. Bu kadar ayet, hadis, tefsir, kitap... ...geçiyor bu konular ama... ...yakında... ...bir alimin eserinde gördüm. Çok ilginç bir ifadeyle karşılaştım. Sizinle de paylaşayım. Buyuruyor ki kitapta... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, namaza duran safların içerisinde 80 kişi nasıl yaparım da onun kanını akıtırım diye beklenti içindeydi. Anladın mı münafık ne demek? Münafık kafirden eşet cehennemde de der ki lesfeli en dipte yanacak 80 kişi var sahabe diyelim 500 kişi cemaatle namaz kılıyor. 1000 kişi kılıyor. 80 kişinin derdi ne? Nasıl bunu öldürürüm? Munafığı böyle anlayın öyle. Munafık deyince böyle normal bir yalancı, normal bir sözünde durmayan, işte alışverişinde ileri geri yapan manasında değil bu. Onlar amelde nifaktır. Bu konuştuğumuz konu iman munafıklığı yani inanmıyor bu yani. İnandım diye gösteriyor. Münafıklar da bu havada ortalık karışınca Yahudi bir şey diyor, Müslüman bir şey diyor. Münafıklar da ne dediler? Bunlar kim? Camide cemaat böyle kılıyorlardı. Mescide girse tam tersine. Dön de böyle şimdi. <gülüyor> bu sefer münafıklar, "Ne oluyor bu ya? Böyle de din olur mu kardeşim ya? Bir gün oraya dön, bir gün buraya dön. Biz de nereye döneceğimizi şaşırdık be Tam munafık tafı. Ne denilirse yapacaksın. Kafadan iş yapmayacaksın." Ha mümin yok mu? Oho, mümin bol, sahabe bol, elhamdülillah. Kıbleteyn mescidi var Medine'de. Hatça ömreye gidenlerin ziyaretgahları arasında. Gittiniz mi? Çoğunuz gitmişsinizdir, maşallah. Ömre haç bollaştı zaten. Kuyruk. Kıbleteyn ne demek? İki kıbleli. Niye iki kıbleli? Çünkü kıble değişti. Öğlen namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etrafa elçiler gönderdi. Şimdiki gibi cep telefonu yok ki. Tak. Kıble değişti kardeşim. <gülüyor> Dönün o taraftan. Hee iki kelime. Çekiyor hat. Şimdi nerede orada? Efendim, adam gönderiyor, elçi geliyor, adamlar namazda. Bu da geldi şimdi kıble yanlış geliyorlar Ama adam ne bilsin kıble mesin ev durdu. Bu da geldi ne dedi? Havvelu yüzlerinizi <Sessizlik> Kabe'ye, İlel Mesilana'nın -kabe, yüzünüzü Kabe'ye döndürün. Kıble değişti. Biz olsak şimdi birisi şöyle kapıdan varsa biz de bu taraftayız. Böyle dönmüşüm. Kimi zaten hatırlan işi ne der namazın içinde. Kimi de kardeşim şimdi ben bildiğime göre bir bitireyim. Sonra bu meseleyi bir inceleyelim. Yani sahabe döneminde olsak çok yanlış yapma ihtimalimiz çok kuvvetli. Nereden anlıyorum bunu? Bugünkü yanlışlarımızdan anlıyorum. Batılın peşine gidiyoruz, hakkı seçemiyoruz, önüne gelene itibar ediyoruz, adam sanıyoruz, kazu yiyoruz. Biz bundan dolayı diyorum. Şimdi geçen arkadaşlardan biri öyle demiş ya, çuvallamış tabii, çok çuvallamış. Yani bu insan kendini hiç beğenmemesi lazım. Bu kadar çok beğenilir ya? Biz de demiş, bu zamanda demiş, tabii şalvar cübbe sakal falan olunca kendini Halep müftüsü zannetmiş. Ondan sonra bayağı da bir para mara var. Yardım yapıyor falan herhalde. Çok gele şey havaya girmiş kardeş. Demiş ki, e sahabe-i kiram da olsa demiş bu zamanda bundan fazla ne yapabilir ki? <gülüyor> bayağı hatta aşmış değil mi? <gülüyor> hatta aşmış ee. Onu da aşırttılar zaten bir taraftan. Şimdi, insan lafını bilecek. Sahabe-i kiram olsaymış ancak, sahabe-i kiram. Adam namaza durmuş. Kıble, Mescid'e sadece dönmüş, namazın içinde Rasulullah'ın elçisi geliyor Adamlar namazın içindeyken, dönün mescidi aramak, diyor Şimdi o kıblete de görürsünüz, tam ters, çünkü Medine'de tam ters oluyor yönler Böyle dönmüşken, böyle kılıyorken ne yapmış? Namazın içinde, iki rekatı bu tarafa kılmışlar İç, Namazın içinde dönmüşler, imam öne geçmiş İki rekatı da nereden devam etmişler? Mescidi harama doğru, Kabe'ye doğru devam etmişler. Yeniden başlamamışlar. Çünkü neden? Haber gelene kadar onların mesuliyeti neydi? Bildikleri kıbleye yönelmedi. Haber gelince ne oldu? Hüküm değişti. Hüküm değişince bunlarda saflar değiştiler. Ön arkaya geldi. İmam öne geçti. İki rekat da öylece devam ettiler. Selam verdiler. Biz de nerede böyle imam be? Biz bu kadar önemli bir meselede... Adama pusulayla evinin mihrabının yanlış olduğunu ispat ediyorsun. Yine alışmış dönmüyor ya. Yani. <gülüyor> Şimdi bazı evlere gidiyorum. Sizin de pusulanız olsun. Kaliteli bir pusula al. İstikbali kıble namazın şartlarından birisine kıbleye yönelmek. Şimdi o eve taşınmış. Bak bak. Taşınmış eski adama sormuş. Eski mal sahibine veya geçen kiracıya. Kıble nasıl? Zaten ya o demiştir valla ben kıble müble kullanmadım. <gülüyor> ne tarafa doğru oldu bilmiyorum. Öyle cahiller var ya Damatla şeyi anlatıyor ya ben hazretleri Gelin damat hikayesini Hoca demiş ya Damat olacak adama imam nikahı kıydıracaklar da göya. Yine demek zerre kadar imanları var ama işte imam nikahı kıydıracağız diye Demiş yavrum bir kelime-i şehadet Getir bakalım demiş O da gitmiş annesine soruyor nereden getireyim diyor yani tabak falan zannetti herhalde nikah kıyarken içine su koyacaklar üfleyecek mi zannetti elini mi sokacak zannetti işte nereden getireyim diyor falan diyor hoca bakmış Allah Allah falan kıza demiş kızım sen bir şehadet getir ben demiş bu evin yabancısıyım neyin nerede oldu zaten bilmiyorum demiş durum bu durum bu şimdi onun için adama kıbleyi de sorsam bazı kere yani tabii ben kıble nedir nasıl bir şey nerede oluyor bunu da sorana çatabilirsiniz. Ama diyelim ki namaz kılan kıbleyi bilen birine çattı. Bazı da kendi kılmıyor. Gelenlerden de soran olur diye bir seccade, bir kıble bilgisi bulunduruyor. Kenarında, köşesinde. Ha, böyle olacak. Dedimi anla ki kılmıyor. Bu i̇şte seccadeyi seriyor sana misafir gittiğin evde. Böyle olması lazım, böyle olacak. Dedimi anla ki kendisi kılmıyor. Şimdi bu sefer... Gidiyorsun ondan sonra adama soruyorsun çıkan kiracıya O da sana gösteriyor şöyle Sen de ondan sonra 10 on sene öyle kılmaya devam ediyorsun Halbuki Müslüman böyle yapmaz Müslüman ne yapar? İlim üzere, şu güne de O adamın yanlış bilme ihtimali Kuvvetli ya da bilmiyordu da ayıp olmasın diye çevirdi bir tarafa Şimdi de demesin bana niye kıbleyle mi bilmiyorsun lan? Kıblesiz misin der Bu sefer Mahcup olmayayım diye bir yer bir tarafa serer. Müslüman dinini ciddiye alandır. Ne yapmak lazım? Benim çantamda pusula gezer. İlla ki bilmediğimiz bir yerde pusulayı koyacaksın. Bazıları hacı hoca. Fakat tam şöyle kılmış senelerce. Bir ölçtüm pusulayı böyle çıktı. Adamı döndüremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sanki mescidi aksa adam mescidi araba döndüreceğin yani. Adım, biz senelerdir böyle alıştık E kardeşim böyle Halep burada, arşın burada ölçtük Ama böyle e Sen nereden baktın E ben Çamlıca'dan hesap ettim e, e, Çamlıca'dan hesap edersen Böyle olur Bir de minareden hesap ediyorlar <gülüyor> Minarenin kapısından ya minarenin kapısı var ya O uzaktan gördüğün zaman o kadar şaşar ki o O böyle bu kadar şaşmalar kaçınılmaz Öyle şey olur mu ya e sen şimdi kıbleye yöneleceksin. Şimdi sahabe, yani kıble değişmiş. Kıble iki rekattan sonra dönmüşler. Kabe'ye doğru, adamlardaki imana bak. Biz Müslümana doğru kıbleyi buluyoruz. Bir adım sağa döndüremiyoruz adamı ya. Adam alışmış ya. Hani bu dini gelenek, görenek usulü yaşayanlar var ya. Yaşlılarda biraz daha fazla olur bu. Saplantılar, yaşlılarda mesela. Bilmediğini bilmez. Hoca da dese dinlemez. Ondan sonra etta yadi Fatiha fefatani yenü feçaye çayet Seferi mesafede yine ne kılar? 4 kılar. Ya 2 rekat kılacaksın. Bizim oğlan biliyor Ahmedan benim diyor 2'ye düştü namazım diyor küçük çocuk ya. Seferiyim diyor ama bazı evde de diyor öyle seferiyim işine gelmediği zaman. Neyse şimdi yahu diyorsun bu ikiye indi namaz diyorsun. Benim nenem öyle derdi. İçime sinmez uşağım derdi. Ben dört kılacağım. Şimdi yaşlandı mı biraz tabii o işler öyle oluyor. Ziynet ne vardı Allah rahmet eylesin. O büyük nenemiz ben onu tanımıyorum. Babam anlatıyor. Ezandan eve namaza dururdu diyor. Nene ezan okunmadı. Kabe'de okunmuştur uşağım derdi diyor. E şimdi böyle şeyler var. Bunlar oluyordu. Olur. Ama aklı gittiyse mazur olur. Mesul olmaz. Çünkü ne oldu? Yaşlılıktan aklı Gitti. E şimdi sahabedeki duruma bak, bizdeki duruma bak. Ha, hocaya inanmıyor öde. Hocam niye ben böyle alıştım. Ben diyor on senedir böyle kıldım şimdi. Yanlış mı kıldım şimdi? E yanlış kıldım bak sana böyle çıktı kıble. Ne yapacağız? Tabii o da fetva mesajı. Şöyle şu açılar kurtarır. Yani iade etmek gerekmez. Ama hepten ha böyleyse tabii ki bu bir tarafına değmez yani. Çünkü allah Teala fevelli veceke şatral mescidli haram Yüzünün mescidi haraman tam kendisine döndür demiyor tarafına döndür O tarafı var ya şatra kelimesi bizi kurtarmasa var ya yandık yıkıldık yani şatra tarafına diyor o taraf olunca şimdi böyle bu bu kadar açılar yani az açılar tarafı kurtarır ama şimdi böyle olsa böyle olursa ne lazım? İade etmen lazım. Oho, on senelik namaz ya de adamın başına böyle bir şey çıkarsa ne der? Nereden geldin de bu pusulayı çıkarttın başımıza ne lüzumu vardı bu meseleyi karıştırmanın? Hazır kılıyorduk ha böyle yanlış yanlış. Böyle olur mu ya? Ben ne derim? Allah senden razı olsun ya. Sen gelmesen biz ne yapacağız? Şimdi de ya onu öyle kabul ederler ahirette bir şey demezler. Öyle mi acaba? Pusulan var, niye ölçmedin derler. Demezler mi? Yani şimdi bir Müslüman, namazın farzları var Bu şimdi 54 farz diyorsun. Bu 54 farz her gün Müslüman'a lazım. Ne demek bu işte? Başına geliyor ya kıbledir, ya tesettürdür, ya setravrettir. Bunların hepsi her gün lazım o demek. Çünkü her gün namaz kılacaksın yani Namaz kılman için onun şartları var her gün. Öyle ya, kusursuz kılamazsın, abdestsiz kılamazsın. Tesettürsüz, setravretsiz kılamazsın. Kıbleyi bulmadan kılamazsın vs. Onun için dinimize ciddiyet vereceğiz bunu okuyacağız 54 farzı inşallah haftaya kadar okumuş olursunuz amel etmek lazım ama amelin şartı ne? öğrenmek, öğrenmeden amel olmayacağına göre bunu okumak ne bir defa? okumak ne? okumak senin herhangi bir gazete okuduğundan bahsetmiyorum, köşe yazarı bilmem ne her gün takip ederim kaçırmamdan bahsetmiyorum sana ya bunu okumak farz diyorum sana Niye var? Farz? Namaz farzsa bu da farz. Bu, bu, bu demek. Bunu başka bir izahı yok ki. Farz işte. Okuduktan sonra da amel etmende ne? Farz. Ama sende olmayan bir şart varsa o başka. Dersin ki oruçtur ben. E zaten oruç 24 saatte bir gelmiyor ki. Buradakiler 24 saatte tekerrür eden işler. Mesela şimdi. İkinci farz diyor. Neymiş ikinci farz? Elbise giymek. Elbise giymek farz mı? Elbise giymek, farz demek ne demek? Avret yerini örtmek demek. Avret yeri erkeğin neresi? Hanefi mezhebine göre. göbeklen, Diz kapağı arası. Peki kadının neresi? Ve cemii'ü bedenil mer'eti. Ve cemii'ü bedenil hurrati avratun. Kadının bütün bedeni. Avret illa veciha ve kefeha. Yüzüyle? Elleri? Müstesna. Bazı vaadilerde tek göz diyor. Ama yüzüne müsaade ediliyor. Yüzüne de müsaade edilmek demek. Yüzünü de böyle ayna gibi ortaya çıkartmak demek değildir. Mümkün ise şöyle. Çarşafı şuradan bağlasa. Mesela daha ne olur? Makbul olur. Niye? Yaşlı mı? Genç mi? Güzel mi? Çirkin mi? Seçilmese maksat. Ama şimdiki mesele ne? E şimdi ben güzelliğim ortaya çıksın diye kapalı kadınlar bile o türban takıyorlar başörtü takıyorlar ama cicili bicili, güllü müllü ondan sonra da makyaj bir de fısfıs fıs. <gülüyor> çık sokağa bütün millet açığı bırakmış buna bakıyor böyle tesettür mü olur ya? böyle tesettür mü olur ya? ondan sonra mesela bizim iddialı bir çıkışımız var nerede? Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin mehalinde. Hamd olsun hocamızın Kur'an-ı Mecid ve tefsirli i mali. Bu mübarek mealede mesela çok önemli bir konu işlemişiz. Efendi Hazretleri bunu bizzat bulundu böyle. Bu konuyu çok dikkatle dinledi. Çünkü bu mesele ne diyor orada? Vel yadrribne bi humrihinne ala ciyubihinne. Başörtülerini yakalarının üstüne atsınlar ayetinde. Şimdi bazıları ne diyor? O ayet diyor işte Zekeriya Beyaz ne dedi? Başörtü yok orada dedi zaten. O hepten yok diyor. Niye? O diyor yakayı örtmek için diyor yani fular takacak. Kertanlığı çaldırmamak için diyor. <gülüyor> o öyle söylüyor. Allah selamet versin. Ondan sonra ben öyle diyorum ya Hangi hocaya Böyle ehli sünnet dışı konuşan hocalara ben çok dua ediyorum. Ya Rabbi bunları siyasete bulaştır. Bizi bunlardan kurtar. Biri gitti parti kurdu. Bu da şimdi belediye başkan adayı olmuş. Nereye gideceğim de şaşırdı. O partiye gideceğim diye buraya gitmiş. <gülüyor> Dedi ki neye niyet, neye kısmet. O da oraya gitti neyse. İnşallah yakındır ondan da kurtulsak ama bu sefer kazanması icap edecek yani neyse. Kazanmasa da belki kalır orada başkan başkan olur. Kalsınlar bir tarafta. Şimdi... O diyor ki, hiç örtmek lazım. Bazılar Bazıları öyle diyor. Bazıları da diyor ki, baş örtüsü türban gibi çenede düğümlenendir. Biz de burada bu mehalde okuyoruz. Nur suresinin ayeti bu başörtü değil Kur'an'da başörtüsü türban diye bir şey yok ama biz başörtüsü türban diye bir şey yok derken ne demek istemiyoruz <gülüyor> Açık kesecek demek istemiyoruz onlar gibi ya ne diyoruz <gülüyor> ala binle yakalarının üstüne doğru atsınlar buyurulduğu için başörtüsü başta kalıp çene altında bağlanandır çene altında bağlanan İslam'da yoktur İslam'da başın üstünden gelen yudini aleihinne min celabi bihinne. Ahzab suresinin ayeti de onu tefsir eder. Çarlarını, çarşaflarını üzerlerine yaklaştırsınlar, sarkıtsınlar. Ayet ayeti tefsir eder. Ayet ayeti tekzip etmez. Hiçbir ayet öbür ayette çelişmez. Sen anlamıyorsun. Sen çelişmişsin. Anladığın zaman ne oluyor? Yakanın üstüne geldiği zaman ne oluyor bu? Çarşafın üst kısmı oluyor. Veya çar, veya ferace, veya peştemal dolaylı ...veya Atkışal var... ...veya Erzurum yöresi İhram... ...ha bunlar yöresel kıyafetlere... ...karşı değiliz... ...yöresel kıyafetler... ...ama zaten peştamalı dize çektiler şimdi... ...dize çekti öyle peştemal olur mu? Öyle şarşaf da olmaz... ...siyirt çarşafı vardır... ...o Siyirtlilerin çarşafı dize yakındır... ...o da olmaz... ...yani adı çarşaf da olsa dize yakın oldu mu... ...aşağısı bacağın gözükürse o da olmaz... ...biz burada... İlla da tutturmuş, şu olacak da nasıl olursa olacak demiyoruz ki. Bizim dediğimiz şartlar var. Mealde bunlar açıklanmış. Ahzab suresi hariç açıklanmış. Nur suresinde ayrı açıklanmış. Bütün bunlar alfabetik fiil var. Fiil de bulursunuz. ha Şimdi tesettür. Kadının bütün bedeni avret. Ancak neresi müstesna? Yüzü ve elleri diyorsun. Şimdi erkeğin avret yeri neresi dedik? Göbek diz kapı arası bu bölgeyi dar giysen bu bölgeyi erkek erkek böyle dar short giysen ve o bölgenin hatları belli olsa ne olur? Haram olur. Çünkü onu olmuş olur? Kâsiyat nâret. Giyinmiş çıplaklara dahil olur. Giyinmiş çıplak. Çünkü neden? Tahrik eder. Çünkü neden? Şekil belli eder. Avret bölgesinin şeklinin belli edilmesi de nedir? Haramdır. Sana ört dedilerse Niye dediler onu? Görünmesin diye. Örtmek içindir. Dar e, örtersen bunu çıplaktan daha çok cezbeder. Bu olmaz ki ya. Ha ceza? kadının bütün bedeni avretse bütün bedeni avretse nasıl erkeğin avretleri efendim şekli belli olacak şekilde dar giyse haramsa kadının da bütün bedeni avretse o dar mantoları giydiği zamanda kolunun şekli belli olursa. He? He? Vücudunun şekli belli olursa zorlan içine giriyor. Düğmeleri zor kapatıyor. E düğmeleri zor kapattığım bir şey tesettür olur mu? Şeklim belli. Ha onun için 54 farzın ikincisi neymiş? Elbise giyinmek. Ama bu nasıl elbise giyinmek? Her elbise avreti tesettür sayılır mı? Sayılmaz. Avret yerlerini örtmek farzdır. Avret yerlerinden dışarısını örtmek, tabi sünnete girer, müstahaba girer. Erkek için başka kadın. Ama kadında bu konu yok. Çünkü kadında bütün beden avrete giriyor. Peki Kur'an'da bunun ayeti nerede? Estağfirullah. Ya beni ya deme, hudû zînetekum indekulli mescid. Ey Ademoğulları, her secde zamanı. Secde ne demek? Namaz yani. E, namazın bir rüknü, en büyük rüknü nedir? Secdede. Onun için bazıları secde yapamıyor, secde yapamayacak kadar hasta olunca ne yapıyor? Sandalyede oturuyor, işte ayakta duruyor, sonra rüka eğiliyor. Secde yapacağı zaman da ne yapıyor? Secde yapamayacağı için sandalyeye oturuyor, başını böyle eğiyor. Doğru mu bu? He? Yanlış diyor hocalar. Niye? Namazdan maksat secdedir. Secde yapamayandan diğer rükünler düşmüştür. Dolayısıyla ima ile zaten kılacak oturarak diyor. Yani böyle ayakta duruyor, rükûde yapabiliyor, ondan sonra tak sandalye oturuyor. Bu mesele yok yani. Bu da yanlış bir uygulama. Camilerde bol miktarda sandalyeler görüyoruz. Kenarlarda böyle var. Secde yapamayandan düşüyor kıyam rükû. Çünkü namazın maksadı ne? Secde. Secde yapamıyorsan imaya düştün böyle söylüyor şimdi Allah ne diyorsun Kulli mescidin mescit mastar mimidir mastar mimi yani anlayan bilir onu mastar mimi demek secde mescid kelimeler mastardır bu namaz kılınan yer değil bir var mescid ne demek secde yapılan yer o secde yapılan yer olursa ismi mekan olur Arapçada ismi mekan ne demek işte o işin yapıldığı yerin adı yani cami bu o değil bu külli mescid ne demek her secde zamanı inde zaman Mescit secdedir, mastar çünkü. Secde zamanı diyorsun. Secde zamanı ne demek? Allah Teala namaz diyecek yere ne buyuruyor? Secdenin için namaz eşittir secde. Çünkü namazın en büyük rüknü ne? secde. Secde yapacağınız zaman süsünüzü takının diyor. Süsünüzü ne demek? Elsenizi demek. Şimdi bu ayetin bu manada olduğunu direkt Kur'an'a bakmakla meal manasıyla, lügat manasıyla anlayabilir misin? Anlayamazsın. O zaman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine ne bakacaksın. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerif buyuruyor. Bu İbn Abbas ve sahabeden bu hususta tefsirleri rivayetler geliyor ki bu ayet ne hakkındadır? Namazdaki setre avret hakkındadır. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz imkanlar kıt. İnsanlar namaz kılmaya bile elbise bulamıyor. Yani Ebubekir Sıddık bir sadaka veriyor üstündeki en tarihi camiye çıkamıyor. Bir donuk kalıyor. Avret yerini örtecek kadar onunla da insan içine çıkamıyor. Evde kılıyor. Yani sahabede böyle şeyler çok oluyor. Kapıya geliyor. Sadaka vermek için. E sadaka bir şeysi yok. Kalkıyor bir elbisesini verince ikinci yedeği yok. Bundan dolayı evde efendim kılmak zorunda kaldıkları zamanlar oldu. Siyer kitaplarında geçiyor sahabe hakkında mesela. Dolayısıyla kişinin avret yerini Örten elbisesine burada zinet buyruluyor. Ancak avret yerini örtecek kadar e, Giyinmek Namaz için nedir? Farzdır. Bunsuz namaz olmaz. Ancak Kadınlar da e, Dikkat etmeleri lazım. Namaz elbiselerine özellikle Çok efendim bol Kıyafetler olması lazım. Ayağına kadar uzaması lazım. Efendim ayağının namazda Açılmaması lazım. Ondan sonra bu el mesela kurtarıyor ama buradan yukarısı kurtarmıyor. Şimdi rükûha secdeye inerken el ne oluyor böyle? Onların işi zor. Açılıyor bak. Böyle böyle çeker. Kendi kendine çeker bu. Bu çekti mi bura ne? Avret bura. Kadın için. Onların işi çok zor. Onun için buradan lastikli. Elbiseler buradan lastikli olması lazım. Açmasın. Rükû secde yaparken diye. Ondan sonra yoksa açılır. Kendi kendine çeker. Şu kadar çekse. Bir uzvun Dörtte biri miktarı açılırsa namaz bozuluyor. Avret yerinden, kadının olsun erkeğin olsun, avret yerinden bir uzvun bir uzuv ne? Her uzuv kendine göre, kulak bir uzuvdur. Bir uzuvdur. Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmakla belki bozulmaz ama ya bu da şuraya kadar geldi mi? E zaten şuradan hesap ettim mi dörtte bir tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte Erkekte de mesela donla kılıyım derseler Bazı öyle gidiyorlar deniz Efendim şortları haşama Uygun yani dizden aşama namazda efendim Eğilirken kalkarken e, o ne oluyor biraz Yukarı çekiliyor kendi kendine Bu durumda zaten haşama gibi pijama gibi ...kıyafetler temiz de olsa... ...avretlerini örtse de... ...bunlarla namaz kılmak mekruhtur. Niye? İnsan içine çıkamayacağın kıyafetle... ...Allah'ın zoruna çıkmak... ...hiç yakışık almaz. Ve lakin... ...farz yerine gelir mi meselesine gelince... ...avretleri örtülünce farz yerine gelir ama... ...işte diyorum dize dayanan bir haşama... ...ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama... ...namazda eğilirken o ne yapar hafif yukarı... ...çeker yukarı çekti mi de avret bölgesinden açılmış oluyor... İşte o tabii dörtte bir miktarı genel avret bölgesinin açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü secde yaptığı zaman, rüka eldiği zaman, secde yaptığı zaman ne olur? Arkasında duran, ona bakan onun avret yerlerinin hat ve şekillerini dar pantolon olursa görür. Şimdi öyle bir kot pantolon giriyor ki içine girmek için ha böyle iki saat uğraşıyor. Bu olmaz kardeşim. Bunu yapma kardeşim Yapma. Bak erkekliğe zararı var. Racüliyete zararı var. Hormonlarına zararı var. Hislerine, duygularına bile zararı var. Erkek bol giyecek. Rahat hareket edecek. Allah öyle mi onu emrediyor? İslam hep senin karına. Sen bu yavur motorlarına uyarsan zararına. Ya. Ondan sonra Ne diyeyim sana? çok konuşulacak laf var ama işte bazı da dozunu kaçırmayayım diyorum yani. dozunda e dozunu da kaçırmayayım diyorum. Herkesin işi rast gelme. Herkesin bana kafası uymaz yani. Kimisinin kafasın bozulur falan. Ama şimdi dar giymemek lazım dedik. Şekil belli etmemek lazım dedik. Efendi babamız da hacı haladerevendi de adleri böyle bu hususlarda çok dururdu yani. Hatta adamın birini böyle hususu ne yaptı? Biraz da sertti. Sertti derken her türlü sertti yani. Hareketlerini de o sertliğini. Adam baktı ki dar giymiş. Dedi ki, kalk bakayım dedi. çevirdi adam da utanıyor, utanıyor. Dedi, secdeye yat bakayım. Yatırdı onu secdeye, Ali Aydan Efendi Hazretleri. Secdeye yatırdı ona, tamam dedi. Saca yağını kurdun dedi yani. Üçlü dedi yani, üç saca tamam dedi. Yani. Ne demek istedi ona yani? Ya. Her şeyin meydanda demek istedi. Bu vaziyette sen nasıl? E hoca efendi, ne var? E şimdi, e, ben iş yerinde çalışıyorum, şurdayım, burdayım, ben şalvar giyemem. O zaman sana bir kolaylık. Sana bir kolaylık. Bu kıyamı unutma. Nedir o? İncecik bir cübbe. İnce. Çalıştığın yerde, dolabında durur, her gün taşımayacaksan, efendim, veya bir çantanda dur. İnce cübbeler o ince. O ince bir cübbeyle girip de dizine kadar cübbe örterse, o zaman rükuda, secdede, Giydiğin dar da olsa, namazda arkanda duran da olsa ne olmaz? Şeklin meydana çıkmadığından mekruh olmaz. Aa seni kurtarmanın bir formülü. Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım? Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor, otobüste, minibüste, her yerde. Böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazi mi yani? Böyle takım. Tak çıkar oradan oraya, oradan himel takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Peki sen Allah için, din için, Rabbinin farzı yerine gelsin için haram mekruhta. Mekruh ne demek mekruh? Mekruh demek istenmedik şey. Yani Allah namazı farz etti ama dar kıyafetle kıldığın vakitte avret yerin dar olursa, bak üstün dar olursa demedik. Yani mesela buranda dar bir şey giydin, ceket. Ben sana ona mekruh olur demiyorum şimdi yani. Ha gavura benzememek konusu ayrı. O ayrı bir şey. Ama namazdaki setre avrete girmiyor, bu avret değil ki. Ama belden aşağısı avret olan noktada daraldığı zaman şekil çıkar, şekil çıktığı zaman mekruh olur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor, istemiyorum. İstenmedik şeye mekruh deniyor, müstehap tersi. Müstehap sevilen, mekruh sevilmeyen. E biz bu namazı niye kılıyoruz? Allah'a kendimizi beğendirmek, kabul ettirmek için kılıyoruz. E biz kime beğendireceğiz? Rabbimiz, e Rabbimiz istemiyorsa bunu kim istese ne olur? Şöyle. Setre avret örtünme meselesi, kılık kıyafet meselesi. Ama namazın dışında da kafirlere benzemeyin, kafir kıyafetleri giyinmeyin, Modalara uymayın, İslam kıyafeti üzere olun. Bunları söylüyoruz size. Birisine kumaş verdi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kanımetinden. Sonra adam dikti dik geldi, sahabeden. Ne buyurdu ona? ''İnne âdî min libâsil küffâr'' ''Fela telbese'' ''Bu giydiğin kafir elbisesidir, giyme bunu.'' ''Ne yapayım onu?'' dedi. ''Yak onu.'' Dedi. dedi. ''Ya Resulallah bunu siz bana vermiştiniz.'' ''Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun.'' dedi. Burada şekilin önemi çıkıyor. ''Ve lâ terkelû ilellezîne zalemû'' ayetinin tefsirinde. Sakın zalimlere azıcık da meyletmeyin tefsirde. Kazi Beyzavi gibi bütün tefsirler, büyük tefsir müfessirlerde kettezeyi bizi yiyip onlar onların kılığına girmek, onların şekline bürünmekle diyor zalimlere meyletmeye girer. E şimdi yani Yahudiye uyuz oluyoruz. Yahudiye kızıyoruz. Allah lanet eylesin. Amin. Allah belalarını takdir eylesin. Amin. Efendim tabii ki ama şimdi onun kıyafetine benzeyen kıyafet giymeye ne lüzum var? Yani gören sokakta ne bileyim farika, alameti farika, Müslüman'ın Müslüman olduğunu ayıracak özellikler görse daha iyi olmaz mı yani? Değil mi? İçimiz rahatlıkla selam versek değil mi? Yaşık. Tanıdığına tanımadığına selam ver diyor. Tanıdığına tanımadığına nasıl selam vereceksin şimdi? 72,5 millet var. Herif de bir tutam sakallı diye şurada, çarşambada Çok eski biz çocuktuk. Bir papaz vardı. adamda da bir tutam var diye gitti ona aleyküm dedi. O da hiç duvar gibi geçti. Bu da diyor selam almıyor. E dedim o papaz. <gülüyor> e diyor sakallı, e kafada şapka var diyorum, onu da mı görmüyorsun? Şimdi kafadaki şapkayı görmüyor, sakalı aldanmış yani. Her sakallıya da selam verilmez ki. Papaz da çıkabilir. Herife gitti dedi ya, kardeşim dedi bu altın yüzük haramdır, çıkar. O da dedi ki ben belki Agob'um dedi ya. Yani Agob olursa adama altın yüzük karam oluyor mu? Öyle ya adam Müslüman mısın değil misin? Adın ne ya? İslam'da evvela var? Tanışma faslı var. Oturduk emri bil muarif yapacağız. Eee adam Allah'a inanmıyor. Sen abdestin sünnetlerinden başlarsa adam güler ya. Evvela kimsiniz, nesiniz, adınız ne, Müslüman mısınız? Öyle mi? İslam nişanları bu bakımdan nedir? Giyim kuşamda da kılık kıyafette de Müslüman şekline bürünmek nedir? Önemli midir? Çünkü kimse altın alacağı zaman düğüne hediye götürmek için ciğerciye girmez. Anladın mı? Efendim Arnavut ciğeri yemek isteyen de Ben çok seviyorum Çağıran olursa Beklerim Evet Arnavut ciğeri yemek isteyen almak isteyen de ne yapmaz? Kuyumcuya Girmez Vitrinde ne varsa İçeri giren onu sorar Sakal Fitrindir tabi ki Ama sadece de sakal Yeterli değil Ona göre Efendim başında da bir İslami bir bere olması Yine o da ne yapar onu okviye eder Çünkü bazı gavur da sakal bırakıyor Mesela bunlar önemli Bıyıkları kısa tutmak Çok önemli Bıyık sakala böyle dudakları örtmemeli. Değil mi İslam bu Bıyınızı kısaltın. Sa Saç uzatmak sünnette var. Ama saçınızı uzatırsanız bile ne buyuruyor? Ortadan ayırın. Niye? Kafirlere benzememek için. Saçını uzat. Ama o zaman da bakımını yap diyor. Hadis-i Şerif. Ortadan ayırırsanız sünnettir. Mesela. Biz hiçbir sünnete bunu yapmayın demiyoruz. Ama sünnet gibi yapalım. Elbisede de mesele budur. İlla şalvar cübbe giymek şartı yok mesela. Efendim şimdi ki entari giyiyorum şimdi. Entari de nedir? Sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi şalvar da giymiş midir içine? Giymiştir. Sordular ya Resulullah sen şal, şal sirvaldir Arapçası. Sen sirval giyer misin? Ne buyurdu? Hazaran ve sefaran. Leylen ve nihara. Gece gündüz yolda evde hep giyerim buyurdu. Mesela bu Bayram Ali Hoca bulmuştu bunu da. Efendi Hazretleri demişti ona bunun bir kaynağını bul da. Rahmetli şehit olan Bayram Hoca bulmuş getirmişti. Kitapta tabi biz de gördük. Ve lakin Allah rahmet eylesin. Amin. E, bunlar Efendimiz sallallahu giyimlerinde de illa da şunu giyeceksin şu renk giyeceksin şart değil bu da. Ama bir mühim mesele vardır. O da nedir? İslami kıyafet olması. Ondan sonra İslami kıyafetin şeyine ayırıcı özelliğine gavret bel yerini belli etmemesi şekil belli etmemesi bol olması otururken yani öyle bir durum oluyor ki bu darlıkta ancak anasının karşısında oturma bile hayal eder annesinin karşısında oturmaya hayal eder efendi hazretleri derdi bu vaziyette ancak karının yanında oturursun derdi yani öyle bir dar ki hanımının yanında istersen çıplak otur zaten ha o demek yani bu vaziyette derdi ananın yanında otursan caiz değil çünkü avretleri şekli çıkarsa sen namazda ona göre mekru oluyor İnşallah bu cübbe işini bir düşünün ama illa ben sokaklarda olarak demiyorum. Bu ince, çantaya sığar, küçük. Namaz kılacağın zaman da bunu insan nerede kılarsa kılsın takınır. Hemen çıkarırsa da işi icabı mesela. Herkes benim gibi cübbeli değil. Her dakika her yerde giyemeyebilir. O zaman ne yapacak? Onun çantasına hemen koyacak. Böyle. Allah için taşıyacak ya yani bunun bir Piza yok. Bu sarıktan daha önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız Allah mübarek etsin. Sarık sarıyor kocaman. Fakat aşağısı kot pantolon. Yani. <gülüyor> şimdi mübarek. Yani ne perhiz ne lana turşusu. Aşağıdan zaten kerahate girdin yani. Üzerde üstünden fazilete girdin. E şimdi tamam buradan 70 leket alacağım diyorsun ama aşağısı açık yani. Her tarafı kaybettiriyor. Ama bol olursa, bol olursa avretleri belli olmazsa o zaman kerahat olmaz. Ama en sağlamı bunun cübbedir yani. Anladınız? İnşallah anladınız. Rasulullah <gülüyor> buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İamel saliha ve kül tayyiba Velbes Leyyina <Sülüyor> Salih amel işle, temiz helal rızık ye ve temiz elbise gi. Bu da Rasulullah'ın emridir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten güzel amel et etmek için ne yemek lazım? Helal yemek lazım. Haram yiyen güzel amel işleyemez allah Teala öyle emretti. ''Ya evledine aminu külû minat bayyibâd, ya ey peygamberler, külû helal şeylerden, rızıklardan yiyin, ve amelû salihâ, salih amel, işleyin, helal yerseniz, salih amel işlersiniz. Temiz elbise giyin, evet, yani temiz olsun, kirli olmasın, ee, kirlilik de İslam'a yakışan bir şey değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği bir şey, Değil. Yani adamın birinin kirli giydiğinde kızdı. Ve bunu niye bunu temizleyecek kadar bir su bulamamış mı, bir sabun bulamamış mı? Bu kadar da titizdi. Temizlik üzerine. Fakir olabilirsin. Eski giyebilirsin. Yamalı da giyebilirsin. Bunlar sünnette de var. Hazreti Ömer Efendimiz yamalıklı giyerdi. Yamalı giymek sünnete muhalif değildir. Eski de giyilebilir. Sorun yok. Ama kirli... Giymek sünnete muhaliftir. Temiz giyilmesi emrediliyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri anlatıyor odaya Allah'ım. Bir gün kainatın efendisi bizim evimize teşrif buyurdu. Baktı ki bizim evde biri var. Eteğinde kirpas var. Ne burada? Bu adam dediği elbisesini yıkayacak kadar bir su bulamadı mı? Karışıyor muymuş her şeye? He? He? Karışıyormuş değil mi? Öyle geldiği zaman oturacak sizde huzur üzere böyle, böyle adamı ne yapar? Adamı kalk bakayım. Senin bu el sen ne? Şu ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Din bu. Öyle din benim şeyime karışmasın. Üst evet, giydiğime karışmasın. Kuşandığıma karışmasın. Kimle evleneceğime karışmasın. E ne neye karışsın? Toprağın altına karışsın. Toprağın altı üstünden idare ediliyor. Üstünde ne yaparsan altında onu bulacaksın. Böyle din olur mu ya? Anam olsun ağzı olmasın. Yani benim de bir dinim olsun soranlara Müslümanım diyeyim tamam. Ama sosyal hayatımda dinin hiçbir yeri olmasın. Böyle şey olur mu? Bu neye benzer? E benim giyindiğime soyunduğuma Allah ne karışıyor? Bu aynı karının biri ne etti mesela? Timurtaş zamanında Allah rahmet etsin. Timurtaş o zaman Yavuz Selim'de bir ara vaz ediyordu, anlatıyordu böyle. Müftülükte görevliydi o zaman. Yahu dedi, kızın birini getirdiler. Dayısıyla evlenmeye kalkmış. Yani diyor, izah demiyorlar, ikna demiyorlar, bana getirdiler. Diyorum ki, kızım, ne var? Bu senin dayın mı dayın? Allah bunu aram etti. Ya ben dayımı seviyorum diyor. Ya olur mu şudur budur diyor. Müslümansın, e, müslümanım diyor. Ama diyor, Allah'a inanmıyor musun yavrum diyor. İnanıyorum diyor ama diyor. Allah neye karışıyor dayımla evlenmeme diyor. Şimdi ona kadar sizi güldürüyor ya, şaşırtıyor ya. Bu nasıl iş ya, bu ne cahil kızmış ya. E şimdi birisi de Allah ben faiz alıyorsam ona ne karışıyor? Ben nasıl elbise giyiyorsam Allah ne karışıyor? Efendim he? Bunların da ondan farkı yok. O zırh cahilmiş ama Bir insan benim Allah yattığına da karışır. Peygamber de karışır. Ne tarafa yattığına da karışır. Abdest bozmana da karışır. Girdiğine de karışır. Çıktığına da karışır. Sünnet sünnet sünnet Sünnete uyarsan çekmezsin illet. Çekme uğramazsın zillet hiç. İşin rahat olur. Yani tuvalette otururken bile ne yapacaksın? Ellerini evet. şakaklarına koyacaksın. Bunu böyle. E bu ne? ne alakası? Ya karıştırma sen. Burana koy dedi. Böyle yap. Konuşma tuvalette derler. Konuşma. Laf yetiştirme dışarı tuvaletten ya. Millete talimat verme. Mekruh diyorsun sana, Allah istemediği bir şey yapmayacaksın da. Benim tuvalete girdim, çıktım. Tuvalette de mi rahatlayamayacağım. Rahatla kardeşim. Milletle konuşma Bak bir tanesi mesela ne yaptı ıkınmaktan Burası beyin damarları Çatladı öldü tuvalette öldü mesela Çünkü ıkınırken şakaklar zorlanır Sana demişler burayı bastır İlla sana yani doktor Şeyi bir reçetesiyle mi getireceğiz Sünnetse bir şey Daha bunu karıştırmayacaksın Allah bu peygamberi gönderdi Dinimiz dünyamız maddi manevi Her türlü güvencemiz Teminatımız dinimizdir Şöyle elbise giy, tamam öyle ki. Dar giyime giyme. Hele ki avret yerlerinin dar giyilmesi kesinlikle kısırlığa kadar yol açıyor. Küçük çocuğa başlatırsın dar giyime, çocuğu olmaz. Biz size ne bilirsek, daha neler biliyoruz da her şeyi konuşmak ayıp oluyor. E şimdi olmaz ki. Ama sen doktor deyince yapıyorsun, peygamber deyince e şimdi efendim çok da ileri gitmeyelim. Bunu ilerilikle gerilikle alakası yok ki. Bak ne buyurdu sana elbiseni yıkayacak bir şey Bulamadın mı sen dedi ona Eve gitmiş misafir ona hemen adamı dedi Cık, Dedi kalk işte elbiseni yıka Bu niye çirlik ya paslı. Geziyorsun. Ha Peki şey var mı Ne onun adı? Kıymetli kumaştan elbise giymeye izin var mı Var Gavurların dokuduğu kumaşı giymek helal mi Helal Gavurların şekline bürünmek haram Çünkü Resulullah Efendimiz Ganimet malları kimin dokuduğu kumaşlardı Gavurların kumaşıydı o gavrum kumaşını ne yapabilirsin? Giyebilirsin. Ama ne şekilde? İslam'ı kıyadete giyersin yaparsın. Örfe uygun mesela. Yani onun için gavr kumaşı giyilmez diye bir şey yok. Ama gavr gibi giyilmez. Fark burada çıkar. Bazı İmam Azam Efendimizin namazda cübbesi vardı. Namaz kılarken giyindiği cübbesi. Kaç paraydı biliyor musunuz? Yani 4000 dirhem mi olacak? Artık onun bir hesabını yaptık, şimdiki parayla birkaç milyarlar ediyor. Niye? Rabbim emretti, namazda süsünüzü takın. En süslü şeyini nerede giyer? Namazda. Biz nerede giyiyoruz? Düğünde, dernekte, millet görecek bayramda. Halbuki namazda benim huzuruma çıkıyorsunuz en kıymetli şeylerinizi, temiz kıymetli şeylerinizi, tabii cübbe yaptırırsın vesaire giyilir. Ama siz cübbeyi tabi en ucuz kumaşta. Elbişe satın aldı. Kendiki Felebise ha? Ve onu giydi. Bazıda öyle giyerdi. Bazı da hal müsait oldu. Ganimet var. Beytül Mal kuvvetli. Diyelim. Güzel cübbesi giydi de vardı. Ne buyurdu bundan sonra? İda'atallahu malen yurid aleke Allah sana mal verirse fakirken borç alıp da giy değil. Ama Allah sana mal verirse eseri üzerinde görünsün. Anladın? Bir de onun için mesela bazı kere e işte Kaşmir yün pahalı kumaş diyelim. Ondan cüppe yaptırabilir miyiz? Yaptırır. Anladın? Bunda bir e, mahzur ve mekruhluk yoktur. Ama ve lakin tabii ki 40 çeşit, 50 tane, 100 tane de dolaplara sığmayacak kadar da lüzumu yani insan bir iki tane, iki tane kıymetli olur. Geri kalan normal olur. Normal birkaç elbisesi olur. Biri kirlendi, biri giyer. Cumalara özel olur, bayrama özel, sünnette var bunlar. Bunlar, efendim, İslam'ın güzelliklerindendir. Allah Teala imkanlarımızı sünnete uygun şekilde değerlendirmeyi müvessel eylesin. Amin. Amin. Şimdi, bu ikinci farz. Ondan sonra üçüncü farzı ne zaman konuşalım? He? Günü. Yok, yahu salı gün mektuba tokuyoruz mübarek zaman. Her gün her şey konuşulur mu? <gülüyor> Haftaya perşembe inşallah ne yapacağız? Üçüncü farzı konuşacağız. inşallah. Yani burada tabi kitaptan okumak gibi olmaz. Kitaptan mutlaka okuyacağım ama bizim arada nelerimiz oluyor? izahlarımız oluyor. O izahları kitapta yani o tabi hiçbir kitapta bir arada geçmeyebilir. O tabi birikim meselesinden gelir. Sizin bereketiniz cemaata göre Allah konuşma nasip eder. Onun için o sohbetle devam edilir. 54 farz. Herkes alsın. inşallah okusun okusun. Birbirine de Ulaştırsın Rahman. Şimdi İsrail bir hastaneyi bombalamış bugün mü? Evet, evet. Bu 500 şehit bir kerede mi? Evet. He? Yok, var. He? Var. Şehit kaç tane? Ulan Barış bir sıfırı fazla koymuşsun <gülüyor> Öyle şey oğlum mu diye yanlış haber verdiriyorsunuz? 500 şehitimiz Şimdi şehit sayısı 1000'i geçti Normalde Bugün e, hastane bombalandısa tabii Allah lanet edesiceler. Bunlar böyle yapar. Bunların a, dinleri değişmiş, kitapları değişmiş, rotaları değişmiş. Bunlar ibadet sayıyor bunu. Bunlar böyle bir zalim. Bunu anlamak akıpkarı değil bunu. Bir insan anlayamaz bunlara bu. Bunlar, cana var bunlar ya? Topluyor milleti ki biz şu tarafa bombalayacağız. Geçin bu tarafa. 120 kişi toplanmış bir tarafa. Onların üstüne özel bomba atıyor. Ya o kadın, çoluk, çocuk. Kaçıyorlar ki o tarafı bombalayacağız diye. Topluyor bir yere ki fazla bomba gitmesin yani bir yerde olsunlar diye. Böyle lanetli bir şey ya. Allah Allah. Ondan sonra Efendim mezarlıkları bombalamış. Millet ölüşünü nereye gömecek? Mezar kalmamış. Eski ölüler bütün deşilmiş. Her taraf kokuyor. Lahamlar sokaklardan akıyor. Bütün laham ve tabi bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyor bütün millet. Ondan sonra, neyse Müslümanlar da birkaç Yahudi etmeye muvaffak oldular. İnşallah Rabbim kuvvet versin, yardım etsin, teyit etsin, nusretiyle. Dua edelim, İnşallah sohbetin şimdi sonunda dua edelim, birlikte istifar edelim, kendimiz için, onlar için. Af isteyelim, İnşallah Rabbimiz yakında, bu işi bitirttirin. Bilmiyorum, bir numarada yapıyorlar, biraz daha bu Obama'yı bekliyorlar gibi de geliyor. O gelince bıçak gibi kesilecek, bu sefer bunu kahraman edecekler, bu durdurdu falan. Böylece bir numara konuşuluyor yani. Bunların her iki masa başı hesap. Bunlar 50 kişi fazla ölmüş çekiliyor. Bunların derdi bir kişiyi kurtarmak değil. Yani onlar dünya üzerindeki nizam ve düzenlerini yürütmeye bakıyorlar. Allah iptal eylesin. Amin. Düzenlerini bozsun, tahrip eylesin. Amin. Bakalım, bakalım ahirette neler olacak. Onlar Müslümanlara... Böyle yapıyorlar ama akıbet müttekilerin olacak. Müslümanların ölüleri cennettedir. Geberenleri... Şehit oldukları Haksız yere öldürüldüğü için zaten çoluk çocuk günahsızdır. Ama büyükler de zulme uğradıkları için günahları olsa da ilk kan damlalarıyla şehit oldukları zaman af oluyorlar. Biz böyle ümit ediyoruz. Onun için Müslümanların e, ölüleri cennettedir. Bunların geberenleri, leşleri cehennemdedir. Sanki dünya bunlara kalacak, Her tarafına duvar çevirsinler. İsrail'den bombada geçmiş, göğe kadar da duvar çevirsinler. Orada öyle otursunlar, hiç ölmeyecekler gibi yaşamaya başlasınlar bakalım. Ama ecelleri onların da gelecek. Öyle rahat yataklarında uyurken bile ölecekler. Ondan sonra cehennemde ölecekler. Onun için tabi biz üzülüyoruz. Üzülmemek elde değildir. E, dua ediyoruz. Etmek lazımdır. Rahman sabah 14 secdeler yapılıyor. 14 secdeler Filistin'e, Gazze'ye inşallah dua için e, yapılacak. Bütün Müslümanlara dua için yapılacak. Siz de bu duaları ihmal etmeyin. Gece teheccüdlerde dua edin. Okuyun inşallah. Zikredin, istiğdar edin. Allah'a yalvarın. Rabbim zayi etmeyecek inşallah. Selamun kavlen min Rabbirrahim'lere devam edin. 1479 kere bunun sayısını muhafaza edin. Fazla eksik olmasın. Anahtarın dişleri gibidir. Şifrelidir. Fazla eksik olursa açmaz. Başta Uydu Besmele arada Besmele'ye lüzum yok. Selamun kavlen min rahim, Selamun kavlen min rahim. Bunu teheccüde yaparsanız selamda selamet ve kurtuluş niyet Müslüman kardeşlerimiz için. Selamun kavlen min rahim. Bu çok tesirlidir. 1400 70 9. Bu terkibi uygulayın bu gece. Cuma gecesidir kabul görürsünüz. İnşallahü 313 Fatiha-i Şerife. 313 Âyetel Kürsi. Arada dünya kelam konuşmayın. Bir oturuşta yapmaya bakın ama ikisi birden yetişmez fazla saat. Değil. Birini bir kere de yaparsın, birini bir kere de. 313 Fatiha, 313 Âyetel Kürsi. Bunlar da bıçak gibi keser. Bunlarla da dua edin. La ilahe, ilahe Te subhaneke Inni kuntu zalimin Secdede 41 kere Secdede 41 kere Efendim bu dua içiniz yanarak Ya Rabbi biz yazık ettik Yanlış ettik günah işledik Onun için çekiyoruz Müslümanlar çekiyor Diye millet edin İnşallah böylece Duaları ihmal etmeyin Allah Teala tesirini Dua edeceğiz inşallah Şimdi dualar yapacağız Efendim cumartesi akşamı saat 7'de bu önümüzdeki cumartesi Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda sohbetimiz olacak. Kadınlar gelebilecek. Erkek kadın cemaatlerimiz davetlidir. Çevrenize duyurun, o civarda olanlara duyurun. Buyursunlar. Sohbet edelim inşallah. Sultanbeyli'de saat 7'de başlıyor cumartesi akşamı inşallahü rahman. Evet. Şimdi üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin İrşadül Müridin, Müritleri İrşad diye bir kitabı var. Bunu daha evvel söyledim size ama yeni cemaatler çok geldi. Bu kitap için böyle buyurdu. Bunu alsınlar, okusunlar, bundan okuyanlar istifade edecek. Yani tabii çok kitapları var, bütün eserleri onun. Ama bu kitap hakkında özel bir olduğu için sizlere duyuruyoruz inşallah. Mürit Allah'a isteyen demek. Hepimiz Allah'a kavuşmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyorsak onlara irşat lazım. İrşat ne demek? Yol göstermektir. İnşallah bu irşat onun hikmetli sözleridir. Okuyanlar sanki onunla beraber gibi oluyorlar. Sözlerinde çok tesir oluyor. Biz konuşuyoruz konuşuyoruz olmuyor. Onun yazısından okusa adam tesirleniyor. Onda öyle bir fazilet var. Keramet var. Burada keramet devreye giriyor. Madem ki bu kitap hakkında bunu buyurdu. Demek ki bunu okuyana fayda verecek. Fayda verecek ne demek? Bu adam yola gelecek demek. Düzelecek demek. Rabbine ulaşacak demek. Yeter ki okumakla kalmayalım. Fiiliyata geçelim, Hareket edelim. Amel edelim. Bu eserden de istifade edelim inşallah. Çıkarken alırsınız. 54 farzdan istifade edin inşallah. Kutsi vaazlar. Bu gece bir vaaz okuyacaktım. Vakit kalmadı. Artık önümüzdeki derslerde ara ara okuruz inşallah. O kutsi vaazları siz elden düşürmeyin. Dergimizi de ulaştırın. Bak şimdi dergisinde biz burada Mustafa İslamoğlu'na bir et diye yaptık Bu ay bir daha çıkıyor Önümüzdeki ay çıkıyor Ne kadar önemli mesele yazdım yine Geçen gece saat üç buçuğa kadar Yazdım ve Yazdım bitirdim baktım şekeri ölçtüm Şeker 430. 430 otuz Dört şekerle gecenin üç buçuğuna kadar uğraşıyoruz Bunların hiçbirini başka yerlerden kopyalamıyoruz Hepsini kendimiz hazırladığımız şeyle Kendi yazılarımız adına konuşuyorum onun için mutlaka istifade edin. Şimdi bir doktor arkadaşımız telefon ediyor geçen gün. E diyor ki hocam sen böyle böyle demiştin Bunun görüşleri yanlıştır. E dedik ne olacak? E nereden bunu okuyabiliriz, anlayabiliriz? Millet merak içerisinde kalmıştır. Uzaktan duyuyorlar. Mevzuyu anlayamıyorlar. Onun için biz ne yaptık? Şu anda Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Diye bir kitap hazırlıyorum. Bak bu gece sabaha kadar ona çalışacağım. Şimdi gidip Sabaha kadar ona çalışacağız. Bu işler böyle yatarak olmuyor. Bak milleti dinden çıkaracaklar. Hocalık adına çıkmışlar, doçent, profesör olmuşlar ilahiyatta. Yahut hırçan senede girecek diyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunların hepsine cevap vermek zorundayız. Sizden Allah için yardım istiyoruz. Bu yardım nedir? Şimdi bu dergi birine ulaşsa o adam bunu okuduğu zaman anlıyor. Aklı başında ama adam diyor ki şimdi ben hiçbir şey görmedim. Hangi görüşü yanlış? E biz yazdık diyoruz. Bu sefer duyuruyoruz. Siz de yardımcı olun. Bu Arifan dergisini yayalım inşallah. Bu önümüzdeki ayda çok güzel yazılar hazırlanıyor inşallah. Efendi Hazretlerimizin bütün bu ay bize buyurduklarını da ben kaleme alıyorum. Bu ay gidiyorum. Şimdi her hafta gidiyorum. Neler buyuruyor onları yazıyoruz. Bu önümüzdeki ay o yazıları da çıkaracağız. Yeni buyurdukları taze taze size duyurduklarını yazacağız. İnşallah Allah tesir yaratacak. 13'ün sahip çıkın, alın, okuyun, amel edin. En büyük mesele gücünüz ispette insanlara ulaştırın. Allah tersi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Sübhane rabbiyel aleyhine alel vehhab Elhamdülillah rabbil alemin Salaatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahibini ecma'in Allahümme inna selüke el cenne Ne bike minen nâr Allahümme inna selüke rızaike vel cenne Ne uzu bike msekadike vel nâr Allahümme inna selüke el ''Mâ qarrab eyle yâ min kavlimu amel'' ''Nûûzu bi'ke minennâr'' ''Mâ qarrab eyle yâ min kavlimu amel'' ''Allahümne aselüke mükhayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed'' ''Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem'' ''Nûûzu min şerr ve saadeke min nebiyyüke Muhammed'' ''Entel musta'an ve aleyke el belâhü lâ huvle ve lâ kuvvete illâ billâh ''Ya arhamen râhimin, ya arhamen râhimin, ya arhamen râhimin'' ''Bize emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde'' Askerlerimiz sınırları bekliyor, sen onları muhafaza eyle. Polislerimiz şehir içinde güvenliği sağlıyor, sen onları muhafaza eyle. Teröristlerden eşkıya'dan muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Ya Rabben Alemin, onların muhafazaları neticesinde biz de emniyet içerisinde, güven içerisinde oturuyoruz, namazlar cemaatle kılıyoruz, sohbet ediyoruz, dinimizi öğreniyoruz, öğretiyoruz. Fakat... Müslüman kardeşlerimiz bizim gibi güvence içinde değiller. Filistin'de Filistin'deki kardeşlerimiz her dakika başına bomba beklemekteler. Perişan haldeler. Irak'taki Müslümanlar öyle ehli sünnet hayvan gibi boğazlanıyor, keçiliyor. Şialer bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan. Irak'taki kardeşlerimiz öyle durumda. Afganistan'daki mücahitler bir sıkıntıda. Çeçenistan'dakiler de darlık sıkıntıda. Doğu Türkistan'dakiler öyle. Dünyanın nerelerinde? Ehli sünnet ve cevap müminin müminat. Kardeşlerimizden dara düşenlere yetiş ya Rabbel Alem. Hayır. Habibin ümmetine yetiş ya Rabbel Alem. Hayır. Özellikle Gazze'de, Filistin'de dara düşen Müslümanların imdadına kavuş ya Rabbel Alem. Hayır. Hayır.